Eğer ailemize bakıyorsak ve imkan bulamıyorsak, maaşlı olmakla bize kurban düşer mi? Kurban kesmek, mali durumu elverişli olan Müslüman, akıllı, ergen kimselere vaciptir. Mali durumu elverişli olmayan, ailesine bakmakla yükümlü olup da onların nafakasını, geçimlerini temin etmekte güçlük çeken kimselerin kurban kesme yükümlülükleri yoktur. Dolayısıyla annesinin, babasının nafakasını temin etmekte olan bir kimse, onların rüyalarında kurbanlık hayvan görmeleri mani durumu elverişli olmayan evladın kurban kesmesini zorunlu kılmaz. Ancak mali durumu elverişli olduğu halde kurban kesmeyen kimselerin sorumlu olduklarını dinen mesuliyet altında olduklarını da söylemeye gerek yoktur sanırım. Çünkü bir hadis-i şeriflerinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam من وجede saaten velem yudahhi felâ yakrebenne musallana. Mali durumu elverişli olduğu halde kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurmaktadır. Dolayısıyla mali yönden durumu müsait olan mümin, akıllı, ergen her şahsın kurban bayramında kurban kesmesi gerekir.